hocam şimdi İslam bir buçuk milyar Müslümandan oluşuyor doğru yani inşallah da daha da büyür rakamlarımız ama yani bir buçuk milyarı kuşatacağım diyecek insanların bir buçuk aileyi önce kuşatması lazım yani en azından mesela ben ve filanca akrabam ya da filanca komşum şimdilik iki aile Medine'yi kurduk desek yani azın kanaatini ispat etsek meleklerimize çok gibi zevk de alacağız bu işten şimdi kendi kendimize bir sanal oluşturuyoruz yani bir buçuk milyar olduğuna göre İstanbul'da 20 milyon olduğuna göre bir 10 bin ailelik bir gruba doğru koşuyoruz biz zannediyoruz Esasen gerçek o ki 10 bin aileyi kuşatacak yürek de yok bizde. O derdek mesela 10 bin ailenin hastalığı olmayacak, çocukları sorunsuz olacak, gelinleri sorunsuz olacak, kaynatalar hep sorunsuz olacak. Böyle bir uçuk bir şey düşünüyoruz. Gelince bir tanemiz hasta oluyor, onu iskarta ayırıyoruz. Öbürümüzün ailesinde işte geçimsizlik oluyor, onu iskarta atıyoruz. Yani biz hicret ettiğimiz yerlerde ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun Medine'ye geldikleri hafta sıtmayla karşılaştılar. Efendimiz de bu Medine sıtması çok fenaymış değil, inkaz etti. Yani sorunlardan kaçıp sorunsuz bir yere gitmek değil hicret zaten. A sorunundan B sorununa gitmenin adına hicret deniyor. Yani sorunsuz diyar değil ki dünya. Hocam şunu söylemek istiyorum yani bir Müslüman ailesini korumak için daha Kur'an'a uygun ve Allah'ın rızasına uygun bir aile hayatı yaşayabilmek için bir yerden bir yere hicret ediyor. Hicret ettiği yerde zaten aynı şeyleri yapmak zorunda. Yani aynı rızaya uygun aynı davranmak. Aynı gidecek. Evet aynı şekilde davranacak. Orada sorumluluğu bitmeyecek ki. Madem hicret ettiği yerde... Aynı şeyleri yapacaksın. Çocuklarına nasıl muamele etmen gerekiyorsa öyle, eşine nasıl muamele etmen, komşularına, alışverişte nasıl hasa hicret etmediğin yerde de bunu yapacaksın. Aslında hocam Habeşistan hicreti de çok enteresan. Mesela Asab ı Kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bırakıp gittiler oraya. Hani Medine'de beraber gittiler ama hani İslam'ı ondan öğreniyorlardı. Habeşistan'da öğrenecekleri bir peygamberleri de yoktu yani. Orada yeni bir şehri sanki kendileri kurmak üzere gittiler. Ama e, şimdi bakın şöyle bir düzeltme yapalım. Müslüman gittiği yere dinini hakim yapmak için gidiyor. Kaçmıyor. Yerleşmeye gidiyor. Dolayısıyla Habeşistan'a gidip canımızı kurtaralımdan çok Habeşistan bizim olsun diye gittiler. On küsür senede olmadı işe yaramadı hepsi geri döndüler. Proje tutmadı. Habeşistan projesi tutmadı. Onun için ta Hayber'in fetfinden fetinden sonraki günlerde Cafer (r.a.) Medine'ye döndü. Tutmadı. Halbuki orada iman etmiş bir lider de vardı. Sosyal yapı İslam'ı kabul etmedi. Habeşistan'da Necashi Müslüman oldu mesela efendimiz cenazesini kıldı. Yani gıyabi cenaze kıldı Efendimiz ona. Ama e, Necaşi'ye rağmen devlet otoritesi sosyal yapı İslam'ı benimsemedi. Hristiyanlık sınırlarını aşamadı İslamiyet. Yesrib'de müşrikler sabit bir din üzeri olmadıkları için e, ki Yahudiler orada toplumun bir bölümünü oluştururlardı. Onlar gene İslam'a girmediler. Ama müşrikler bir tür boşlukta bulunduklarından e, İslamiyeti der Musab bin Ümeyre e, aksül amel gösterdiler. Cevap verdiler. Bu sebeple ashab-ı örneğinden de aldığımızda işte bunu vurgulamak istiyoruz. Müslüman olarak kaçıp bizi himayesine alacak bir İslam'a gitmek değil o zaman hicret. Kaçıp, gidip orada İslam'ı köklendirmek ve fidanını büyütmek hicret bu. Bunu da işte evde daha rahat yapabiliriz. 30 milyonluk bir ülkeye kaçarak değil de 30 aile birleşerek yapabiliriz. Ama buradaki kardeşlerimize bilmeleri gereken bir uyarı çok önemli bir noktada uyarı yapmamız lazım. Büyük hedefini Tek başına yapmaya hazır olduğun zaman yakalayacaksın. Kalabalığı oluşturalım da ortam oluşsun da İslam'ı yaşayalım. Yok bu dünyada böyle bir şey yok. Mesela bir insan zengin olmak için kuruş kuruş çalışması mı yoksa büyük bir fabrikayı ona teslim edelim o da zengin olsun böyle bir şey var mı? Kim böyle bir şey olur? Böyle alan zaten batırıyor aldığını değil mi? Yani Büyük bir fabrikayı bir gence teslim ediyorsun. O onu sürdüremiyor. Batırıyor. Kazmayla kazıp kazıp o büyük noktaya getiren ancak onun kıymetini biliyor. İslam da böyle. İslam da bir servet olarak. Yani mesela işte biz İstiklal Harbi yıllarının sıkıntılarını yaşamadık. Fakirlik yaşamadık. Bu ülkenin ilk yıllarındaki zalim, despot. Anlayışla karşılaşmadık. Onun için bak işte şuraya mı gitsek de ekstra bir İslam yaşasak diye edebiyatını yapıyoruz işin. Mesela 1940'lı yılları yaşayan ecdadımız e, samanlıklarda hafıza yetişti. İslam düzeni yani evlerinde İslam düzeni kurdular. Ben Emin Saraç hocamın e, Tokat Erbağ'daki e, köyüne gittim. O da orada ziyaretliydi. Beraber gitmiştik hocam. Hatırlıyor musun? Evet. Allah razı olsun Salih ya. 2005 hocam, yılı hocam. Yani o gezi bizim için bir fakülte evet. eğitimi kadar bereketli evet. oldu. Hatırlıyor musun? Hocam dedi ki gelin benim hafızlık yaptığım yere, babamın hafızlık yaptığı yere götüreyim size. Gittik. Hocam şimdi hicrete bakın. Babası Emin hocamı, abisini hafız yapacak. Emin hocamı böyle ailece hafız yetiştirecek. Dedi ki babam dedi, bu gördüğünüz pencerelere dedi, tahtalar çaktıydı dedi. Hatırlıyorsun değil mi? Tahta çaktı dedi. Dışarıdan görünmesin. Niye? Çünkü gündüz ders yaptıramıyor, jandarma geliyor köye. Gece de evde ışık yandığını, gaz lambası yandığını görmesin kimse. Perde sızdırır diye. Hocam hicret işte bu. Evet. Hicret bu. Ve becerip o baba Emin Saraç'ı yetiştirdi. Osman hafızı, Osman hocayı yetiştirdi. Yani maksadına da ulaştı babası. Rahmetullahi aleyh. Osman efendi de vefat etti ona da Allah rahmet eylesin. Yani bugün hicret gerekiyorsa tabii ki şimdi yapılamayabilir o. Çocuğu bir yaşında cep telefonuyla buluştur, sosyal medya kullansın 5 yaşında. O çocuğun pencerelerini tahtayla çakamazsın sen bir daha. O, o daha yani hamilelik döneminde başlayan bir eğitim. Emin hocamın babası o zaman başlattı o eğitimleri zaten. Dolayısıyla yani evinin pencerelerine tahta çakabildiğin zaman sen muhacirsin. Hicret ettin sen. E evinin pencerelerine tahta çakamayanlar yani perdenin dekorundan bile ferah edemeyenler yani hicretin adını kullanırız biz o zaman. O örnek çok güzel abi sahip. Hatta e, bir hatıram var. Hocam yani Emin hocamdan orada bize anlattığı hatıram. E, hatırlıyor musun? Balık yedireyim size dedi. Dere kenarındaki bir tesise götürdü. Derken böyle o doğup büyüdüğü evden ya da büyüdüğü evden diyelim orada doğup doğmadığını bilmiyorum. Büyüdüğü evden bir 300 metre yürüdük. Hocam o zamanlar daha böyle dinçti bizimle yürüdü. Dedi ki Hafız Nurettin dedi bu yürüyüşümüzün de bende bir hatırası var dedi. Nedir dedim dedi ben dedi e, iyice dedi hafızlığımı kuvvetlendirdim dedi. İşte on yaşlarını geçmiş babası demiş ki oğlum senin Arapça ve diğer şeriat ilimlerini de okuman lazım İstanbul'a gitmen lazım dedi. E, bu da tabi baba tamam diyecek başka yani baba var alim bir baba benim dedi İstanbul'a gitmeme karar verdiler dedi. İstanbul'a gideceğim dedi. İşte bu şöseden yürümemiz gerekiyor. Şoseye ineceğiz yani Erbaa yoluna ineceğiz. Oradan bir kamyon geçecek. Kamyona binecek. Tokat'a gidecek. Tokat'tan araba bulacak. İstanbul'a gidecek. 1940'lı yılların işte Türkiye'sindeki ulaşım. işte karar edildi. Filan gün Emin Muhammed Emin'i İstanbul'a gönderiyoruz dendi. Akşamdan annem hazırlıklar yaptı. Çok güzel böyle yemekler yaptı bana dedi. Çok neşeli bir ben İstanbul'a gideceğime seviniyorum. Annem de neşeli dedi. Sabah namazından önce tam yola çıkacaktık dedi. Annem dedi ki Emine oğlum ben işlerim var bahçede sen git dedi dedi. Çok gariplendim dedi yani annem beni niye şoseye kadar götürmüyor diye. Neyse oradan çıktık. Tam arabaya gideceğiz köylüler uğurluyorlar. Babası da demiş emin ben de gideyim anneni yalnız bıraktım o da geri döndü dedi. Ben şoseye kamyona bineceğim yere kadar yalnız gittim ağlamaya başladım dedi. Arabaya bindim tokata kadar gittim ama dedi artık Bayağı da küstüm dedi. Anneme küstüm dedi. Beni niye yalnız bıraktı? Babama küstüm. Yani benimle yürümediler dedi. Neyse bu becermiş İstanbul'a gelmiş. Ama içinde bir burukluk var. Neyse geldim dedi. İşte Ali Haydar Efendi'yi bulmuş. Üçbaşlar Medresesi'ne yerleşmiş. İsimleri çok fazla önemli değil. Yerleşmiş. Fatih de bu. Aradan aylar geçti dedi. Bir gün dedi Fatih Camii'nde köylerinden zannediyorum Ali Efendi herhalde. Ali Efendi diye birini görmüş. Oo Emin falan konuşmuşlar. Gel demiş beraber çıkalım. Çıkmışlar bir simit almış ona bir yerden. Çay almış. Bir ocakta bir yerde o simit çayı yerken ne yapıyorsun ne ediyorsun okuyorum şuradayım. Yani 20 yaşını bulmamış bir delikanlı. Eee. Demiş ya Emin bir şey dikkatimi çekti demiş. Sen hiç anneni sormuyorsun demiş. Babanı sormuyorsun demiş. Bu da demiş ki e, onlar da beni sormuyorlardı gibi işte yani küsüm gibi bir mana. E, niye küssün demiş annene. E, sen o gün gördün ya demiş. Ben Evden beni ciddi. uğurlayıp sanki çok önemli bahçesi vardı. Beni böyle kovar gibi gönderdiler köyden demiş. Emin hocam işte hicreti, aile içinde hicret nasıl yapılır? Onu Bugün Türkiye'nin Osmanlı hilafet yıllarının bakayasından şerefli bir alimi konuşuyoruz. Bir annenin, bir babanın o alimi yetiştirdiği mantığı konuşuyoruz. Yoksa bir mesajla bir alim yetişmiyor şüphesiz. Demiş ki o zat ona, Emin yavrum demiş, yanlış düşünüyorsun demiş. O gün ben biliyorum annenin yaptığını. Ama baban annene dedi ki o zaman, kadın sen bu çocuğu şöseye kadar yolcu edersen hep sen aklında kalacaksın. Gel böyle yap seni unutsun. Ben de öyle yapayım. Beni de unutsun hocalarına bağlansın. Dediler. Annen bilerek bunu yaptı. Sen köyden ayrıldığından beri annen yataklarda dolaşıyor, ağlıyor, sızlıyor. Senin hasretlerinden ama sana hissettirmediler bunu. Sen köyde kafan kalmasın diye. Demiş. Tabii Emin Hocam boşalmış o zaman yani. E, bizzat kendisinden dinledim ben bu hatırasını. Yani 3-4 arkadaş ziyaretine gitmiştik. E, orada balıkçı da kapalıymış o gün. Bize balık yediremedi ama... ...koca bir Yunus balığından daha değerli bir ikramda bulundu bu hatırasıyla. Şimdi... Ee, hocam mesela burada ders yapardım dedi. Mes Hatırlıyor musun? Mihrab, mihrab yapmışlardı onun ders çalıştığı yeri. Evini mescitleşmiş, mescitleştirmiş babası. Mihrabı, camları. O ev bugün İslam eğitim tarihi müzesi gibi kullanılacak bir ev bence. Yani hocamı yetiştirmiş orası. Hicret, Habeşistan'a, Yesrib'e, yapılma şansını kaybetmiş olabilir bugünler için. Yarın çıkar belki Allah bilir ama şu anda öyle bir yer yok. Biz belki şu soruyu sormalıyız. Acaba yani Yesrib imkanı olsa aslında yüreklerimiz ona hazır mı? Yoksa biz bedava adam bize İslam'ı, eğitimi, çocuk eğitimini, aile huzurunu getirecek kelepur bir yer mi arıyoruz? Pişmiş pasta mı arıyoruz biz? Yoksa hamur yapacak elimiz ve yüreğimiz hazır mı bizim? Benim endişem o ki evlerimizde otorite kuramıyoruz da otoritesi kurulmuş şehirler mi arıyoruz acaba? Bir Almanya'dan gelen yine bir farklı kardeşimize bunu söylediğimde bana çok gergin bir şekilde dedi ki hocam dedi buldunuz tabi melek gibi anneleri yetiştirdiler sizi. Salih kadınları buldunuz, konuşuyorsun sen dedi. Benim evimde hangi kadınla uğraşıyorum biliyor musun sen dedi. Ben de baktım çok gergin. Dedim önce bir çay içelim seninle dedim. Çay içecek kafa bırakmadın bende dedi. Çok moralimi kırdın dedi. Ben İstanbul'a dedi, atlayıp burada huzur bulmak istiyordum dedi. Dedim kardeşim 55 senedir ben de İstanbul'dayım. Bulamadım ya, dur ya. Bak dedim, Kur'an, gavurluğun, çılgınlığın ve seviyesizliğin en zirvesindeki insan olarak Nuh Aleyhisselam'ın karısını gösteriyor dedim. Lut Aleyhisselam'ın karısını gösteriyor. Hiçbir kadın şirretlikte namus meselesi değil ama namus ayrı bir mesele şirretlikte bela olmakta Lut Aleyhisselam'ın karısını geçemez. Sen desen ki bana hocam yani ona diyorum size değil benim karımdan kötü kadın olmaz şirretlikte desen bu ayete aykırı olduğu için yalan söylüyorsun derim çünkü ayet <gülüyor> yani gavurlukta gavurlukta şirretlikte daha kötüsü yok diyor yaratılmayacak demek ki daha kötüsü buna rağmen Nuh Aleyhisselam bu kara yüzünden bir şey yapamadım ya Rabbi demedi sen konuşamazsın sen 20 milyonluk İstanbul'u avucun için alacağını söylüyorsun zavallı bir kadına yükme sen bir kadın idare edemeyen biri olarak hiç hak etmiyorsun zaten dedim <gülüyor> bu kardeşimize önce gergindi ama işte şu sebep var bu sebep var ya bırak sebepleri kardeşim Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'ın niye örnek veriyor? Hadi onu kadın olarak örnek veriyor. Tersten dönüyoruz. Erkeklerin şirretliğinde de Firavundan kötüsü yok. Asiye de bak ne güzel sabrettin diyor. Yani Öyle güzel örnekler var ki Kur'an-ı Kerim'de. Bizim konuştuğumuz her söz boşa çıkıyor. Bir de hocam şey var yani e, tamam Mekke'den Habeşistan'a göçüldü. E, hicret edildi. Medine'ye Yesrib'e hicret edildi. Bir de Yesrib'de olanlar var. Yani Yesrib'de İslam yoktu. Yesrib'li aileler nasıl Yesrib'i Medine yaptılar? Hocam işte onu söylüyorum çok evet. güzel. Yani Yesrib'e gidenler e, orada hazır İslam Bunun nimetine yoktu. gitmediler. Evet. İslam götürdüler. Evet. Dolayısıyla sen yani İstanbul'a geleceksen Sivas'a, Gideceksin. Oraya İslam götüreceksin sen. Evet. Çünkü Allah Adem Aleyhisselam'dan beri Celle Celaluhu Rabbimiz hazır bir dini şöyle gidin güzel yaşayın diye bir yer kimseye lütfetmedi bugüne kadar. Ya peygamberlerine bunu vermedi Allahu Teala. Sana niye versin? Niye sen o zaman yaratıldın ki imtihan olmak için? Yani kaçmak bir imtihan kazanmak çeşidi değil. Evet, zaten o hicret olmaz Kaçmak olur ee, e. tamam, Ama kaçmaya yol açtık ne dedik Bombalanan yerden kaçacağız o ayrı Körü körüne ölmek yok Ama Can güvenliğin var Ekonomik huzurun var Bir maaşın vesairen var Çoluk çocuğun var Hasta işte Mesela çok sıkıntılı bir hastalığın var Başka her tedavin yok O ayrı Yani Sağlık güven sorunun yok Ekonomik sorun yok Gideceğin bir yer yok dünyada senin. Ev var. Hicret edilecek yer evdir. Evlerimizi ıslah edemeyenler olarak şehir ıslah edemeyiz biz. Edemeyiz. Mesela ashab-ı kirama bakıyoruz. Müslüman olmayan kocasını bırakıp Medine'ye gidiyor değil mi? İşte ev evi ıslah eden kadın bu. Bu noktayı Kesin iyi anlamak zorundayız biz. Mesela sen e, hep söylüyorsunuz Salih Hafız yani yeni İslam'a döndü yeni dönüş yaptılar bu kardeşlerimiz e, henüz dünyayı tanımadıkları için diyelim yani bu olayları tanımadıkları için ya biz burada çok kötü durumdayız. Namaza başladık tesettüre girdik. Acil tesettürlü bir şehire gidelim. E, nereye gideceksin? Tesettür nerede ya? tesettürün öyle kapanabileceğimiz evimiz var akşam perdesini çekebileceğimiz kapıyı içeriden yale anahtarıyla kapatacağımız yerin dışında hiçbir yer yok cami bile yok bu dünyada öyle